Allah Teala dururken bir kimse gidecek, ister bir peygamber olsun, ister bir veli olsun, onun kabrine ondan bir şey isteyecek. Bu şirk midir? Eğer o doktora gidip de doktor beni iyileştir diyen insan, iyileştirme kudretinin doktordan bizatihi kaynaklandığını düşünürse bu nasıl şirk? Öbürü de öyle şirk. Ama... Doktora bu özelliği veren, bu bilgiyi veren Allah, ilacı oluşturan terkibi bu özelliği veren Allah, ben ilaçtan bunu bunu bekliyorum, bu şifayı bekliyorum diye içerse bir insan, bu şirk olmaz. Ee, özellikle bir takım selefi ve habi çevrelerde sıklıkla dile getirilen bir meseledir bu istigase istiâne meselesi. Bu kardeşlere ben diyorum ki. Hafız-ı nasıl bilirsiniz? Hafızdır. İmamlarımızdan birisidir, imamlarımızdan birisidir. Peki İmam Taberani'yi nasıl bilirsiniz? Ebu Bekir bin Mukri'yi nasıl bilirsiniz? Ebu Şeyh el-Esbehani nasıl bilirsiniz? Büyük hadis imamlarıdır değil mi? Evet. Hafız-ı Zehebi Siyer-u ve Tarihül İslam'dan İslam'da naklediyor. Diyor ki bu üç büyük hadis imamı bir hac mevsiminde hacca gittiler, oradan Medine'ye geçtiler ve azıkları tükendi. Sonra Ebu Bekir bin Nukri, taberani de yanında olduğu halde kabri saadetin başına gitti ve ya Resulallah elcu, elcu dedi. Ey Allah'ın Resulü açlık bizi perişan etti. Sonra geldiler eve, biraz sonra kapı çalındı. Aştılar, Ali Şah ve Selam Efendimizin soyundan gelen kıyafetinden belli birisi yanında iki tane hizmetçi, ellerinde iki tane sepet, zembil falan filan filan kişiler. Siz misiniz dedi. Evet dediler. Biziz. Beni Ali Şah ve şikayet etmişiniz. Sizi bana o tarif etti ve bu yiyecekleri size getirmemi emretti. Şirk mi? Şirkse bu üç tane büyük hadis imamı bu şirki işlediler. Ne diyeceğiz? Nakleden de Hafız Zehebî ne diyeceğiz? Allah Teala'dan istemek dururken efendimizin kabri saadetine gidip ona ya Resulallah elcu elcu demenin ne anlamı var? Allah bize şah damarımızdan daha yakın değil mi? Kudâni estecib lekum buyurmuyor mu? Evet. Peki ne diyeceğiz bu hadis imamlarına, bu büyük büyük hadis imamlarına? Bunlar şirke mi düştü diyeceğiz? Bunlar sünnetten, Kur'an'dan habersiz mi diyeceğiz? O zaman insaf edelim bu görüşleri, bu rivayetleri, bu anlayışları benimsemesek bile diyelim ki muhtelefın fihtir. Bu konuda bu ümmetin alimi, efendim selefi, halefi, uleması ihtilaf etmiş diyelim keskin hüküm cümleleri kurmayan. Böyle diyelim. Ben bunun meşru olduğuna inanıyorum. Vacip midir? Değildir kardeşim. Meşru mudur? Caiz midir? Meşrudur? Caizdir. Bunu dinin ana meselesi haline getirmek de doğru değil. Madem ki muhtelefun fihtir o zaman bu dinin temel meselelerinden değildir kardeşim. Çünkü dinin temel meselelerinde ihtilaf olmaz. Akaidin temel meselelerinde ihtilaf olmaz. Madem ihtilaf edilmiş demek ki Akaidin feriyatındandır diye düşünüp Bunu bir şirk ikamı vesilesi yapmayalım.